Açık herkese iyi fikirler. 95.0 Açık Radyo'da bir Açık Deniz programında daha birlikteyiz. Bu hafta özel bir program yapıyoruz. E, Açık Deniz'in dümeninde Altın Saatler ekibi olacak. Gürhan Ertuğrul'e beraber stüdyodayız. Evet Gürhan söz size. Evet Beysun çok teşekkürler. Geçen hafta da Açık Deniz programının saatini bize ayırmıştın. Sağ olasın. 99'daki... Beraberliğimiz ve işbirliğimiz ve açık radyo macerasındaki birlikteliğimiz devam ediyor. Bir hemen bir şey ekleyeyim. Biz şeyi buldum ben bir CD arıyordum. 2005 yılında e, Gürhan'la Sri Lanka'daki Tsunami ile ilgili olarak e, bir e, program yapmıştık 2005 Şubat ayında. Orada ben, Gürhan beni davet etmişti altının saatlere ve orada izcilik üzerine konuşmuşuz. Onu aslında bir alıntı yapıp burada yayınlamayı düşünüyordum. Bakın dün akşam programı dinledim. Pek bugüne dair bir şey yoktu. Ancak şunu söylemem lazım herhalde. Ee, herkes gibi ben de çaresiz bir şekilde televizyonun başında e, deprem e, bölgesini, afet bölgesini izliyorum. E, bilmiyorum, e, Gürhan bir ara çıktı geldi. Ben e, onun için bu bizim e, 2005'te Şubat ayında yaptığımız Sri Lanka'daki tsunami tün ile ilgili programı hatırlattım. Şimdi söz sende sen gir. Sizin gündeminiz vardır. Ben araya kendi bir iki şey söylemek istiyorum o zaman katılacağım. Evet aslında gündem ortak tabii. Bugün bizim Altın Saatler ekibimizden Elbancan Tekin aramızda, Muzaffer Tunca aramızda ve konuğumuz doktor Feridun Çelikmen. Feridun Bey hoş geldiniz programımıza. Merhabalar. Nasılsınız? Sağ olunuz Çok teşekkürler. Evet yani belki 99 depreminde olduğu gibi e, 24 saatlik yayınımızı depreme e, ayırmıyoruz ama mesela dün 8 saatlik bir yayın yaptık. E, bugün de e, birkaç programımızda e, gene depremi e, gündeme getirdik. Ben size hemen tanıtmak istiyorum eksik bıraktığımı da siz söyleyin lütfen. Yeditepe Üniversitesi Hastanesi acil tıp uzmanı. Profesyonel dağcı ve arama kurtarmacı ve bildiğimiz kadarıyla e, siz e, bölgeye de gittiniz ve bölgede de bazı çalışmalar yürüttünüz. E, öncelikle e, bundan bahsedebilir miyiz? E, ne yaptınız? Arama kurtarma mı? Yoksa sağlık e, hizmetleri mi yerine getirdiniz? Her ikisi de iki e, biz aynı gün e, Ad e, Adana üzerinden Hatay'a geçtik, Antalya'ya geçtik. Aynı gün yani 6 Şubat'ta oraya geçtik. Akşam hasta baktık. E, tam bir tabii böyle bir e, katastrof bir olay olan. E, Ertesi günde arama kurtarmalara başladık. İşte Yeditepe Üniversitesi'nin 100 akliye bir öğrencilerle oluşan Yeditepe Üniversitesi Doğal Afetler arama kurtarma ekibi var. Genç genç çocuklar. 16 tane oradan işte öğrenci. E, 14 tane de ee, doktor, acil tip uzmanları pediatristler, çocuk, çocuk uzmanları hemşehrilerden oluşan 30 kişilik bir ekiple gittik ee, hızlı bir şekilde intikal ettim içinde ertesi gün e, 12 tane insanın hayatını ayaz olduk 12 tane canlı insan, aileler çocuklar 5, 5 erişki 7 tane çocuk enkazdan çıkarttık akşamları da hasta bakmaya devam ettik gün içerisinde hasta bakmaya devam ettik kurtardaklarımızın müdahale yaptık ee, yani filmlerde göremeyeceğiniz böyle Hollywood'un bazı gibi felaket filmleri, göktaşı çarpar dünya öyle bir sahnelerde, inanılmaz olaylarda bir hafta geçirdik. Sonra da işte e, ekipe yeni ekip geldi otobüste. E, onları yerimize koyduk. Yine aynı arama kurtarma ekibi, yüzaktan bir de işte, Yine aynı şartlar, bölgeye geldiler onlar da. Evet evet hata çünkü biz lojistiği oraya kurduk Orada bizim e, çadırlarımız, maddelerimiz oradaydı artı işte bir şekilde adapte olduk onlara bir denir yaptık yani, yani bizim ilk gittiğimize göre biraz daha biraz daha bir, bir tık daha toparlandı olay ama felaket Tam bir felaket Hatay diye bir yer çok güzel bir şey maalesef kültürlerin ha, kavşak noktası bitmiş yani bitmiş şey bitmiş e, Muzaffer Bey sanıyorum bu büyük deprem bu iki büyük deprem bir ezberi de bozdu bu yetimşiki saat meselesini herhalde yeniden değerlendirmek gerekecek yanlışlıkla muzaffer dedi Feridun Bey size soru pardon özür dilerim şimdi şöyle yani bu işin esası yetkisi, biraz, o, tarz, bunlar artık o kadar çok böyle fix şeyler değil bakın yani bizim e, en temel olay bakın ben size şunu söyleyeyim e, 92'den beri afetlerin içerisindeyim bizim artık bu büyük kentleri cazibe merkezi haline getirmekten kaçınıp yerleşimleri Anadolu'ya çok büyük bir alanımız var ülke olaraktan. Oralara gelmemiz lazım. Okuluyla, üniversiteyle yani her türlü altyapısıyla çünkü bu yığılma devam ettiği sürekli deprem bölgelerini yani baktığımız şu 10 şehirde depremde de 10 şehirde hep çevresinden göç almış yerler. Kötü kötü kentleşmiş yerler. Hatay Bu asin yerinin kıyısında Amik gelmiş tarım alanlarına yayılmış oralarda böyle konutlaşma yapılaşma olmuş zaten harap olanlar hep onlar. Yani o ovadaki tarım alanlarındaki tarlalardaki verimli araziler ekip biçmek yerine binalar yapılmış. Yeni nehrin kenarına, e, Asin nehrin fizzine mahalleler söymüş. Hepsi yerledir. Biz ihbar geldiği için da çıktık. Ee, daha böyle yamaç e, yerleşimlere çok daha eski olduğu belli herhalde binalar duruyor hatta yani mezar olmamış insanlara. Yani e, bu bu çok önemli bir konu. Yani ben mesela Erzurum canlıyım. Erzurum'da da Cumhuriyet'in ilk yıllarında, 1939'da... 1939 evet. Yani kayıtlı, ölçülü verilere göre kimileri, jeologların, yer bilimcilerin en büyük deprem diyor. Bilemiyorum ama ben onu görmedim, yaşamadım. 92'de gene ayarlarımdan geldi bir oldu. Niye? Kent geliyor, dere yatar ve bunun için bakın tabakalı fayatları belli. Yani yer bilimcilerin, hakikaten bilim insanı olanlar bunu daha ağır başlıkla söylüyor. Ben onlara da ikiye ayırıyorum. Bir böyle işte e, fal bakanlar var, bir de hakikaten ciddi veriler üzerinde konuşanlar var onlara çok büyük saygı duyuyorum kuzeyde onlar da bu hayatı belli yani çıkarsın sağ Karlova'dan bütün bir Saros'a kadar olacak hatta hala hiç içlerine girmeye gerek yok bakın o dere yolu derler kamyoncular yani insanlar böyle genelde nehir sakralarını çok severler su i̇şte, yurdundan fazla almak bir de gitmek gelmek kolay diye Oysa ki, o işte konu nehir sakraları çok gelin binlerce metre altına giden hayatları aynen şu Ovası'nda... ovasından e, Afinler'in yaptığı gibi Kuzeydoğu, Anadolu fay hattındaki o akan bütün o ırmakların yaptığı gibi yani Bunları bir kez etmek lazım Yerleşimleri buradan böyle yamaçlara Dağlara taşımak lazım Başka türlü olmaz yani bu kentleşmeyi Hepimiz ölmeden önce Bir şekilde aletmemiz lazım Çoluk üstü de bizim hamaklığımız yüzünden Telef olup gidecek yani Anadolu'ya yanmak lazım Dediğim gibi yeni kasabalar kurmak lazım Hayatlarından uzakta Yer bilimcilerinin, gerçek bilim insanı yer bilimcileri dinleyerekler, bazıları değil ama, bak bu çok çiziyorum ben, Bav Bakanları değil, oradan buradan böyle e, abidik bubidik bilgileri tırtıklayanları değil, ciddi. Gelip mesela sahada çalışan benim arkadaşlarım var. Biri bilinen değerli. Yine işte böyle Naci Hoca gibi, hakikaten yıllar önce bu konuda uyarmış insanlar var. Yani Altyazı'nın bir, mutlaka mutlaka e, yerleşme yaymamız lazım. Bunu yapmadığımız takdirde bizim yaptığımız ya merhem, yani şu ee, geçmişte e, 99'da akutla, e, bu 6 Şubat felaketinde genç üniversite öğrencileri, hekim arkadaşlarımla yaptıkları işler ya veya yani çok çok böyle aman böyle diyeceğiniz bir olaylar değil. Ama tabii 12 tane de insan sonuçta onlar için de değerli yapılanlar. Yani onlar bir gitmezler ki de binlercesi gibi, onlar da enkaz az altta kalacaklar. Yani mini çocuklar, 100 çocuk çıkardık. Yani insan kendisi anne-baba olunca daha, çok daha farklı bakıyor olaya. Alacağınız ilişkiler daha böyle altta da. E, Böyle işte ya, böyle. Çok doğru. Aslında en akut dönemde kaldınız. Yani hem altısında müdahale etme imkanınız oldu. Çok hızlı bir tepki verdiğiniz anlaşılıyor. Aynı zamanda bir hafta gibi o en akut dönemde oradaydınız. Ve oradan hareketle 99'la bir karşılaştırma mümkün mü? Yani özellikle müdahale açısından böyle bir şey. Mümkün. Ben tabii hatayı biliyorum, Hatay, Hatay. Etkileşimin ezbere konuşuyorum ama hemim arkadaşlarım daha da. Evet. acil tutucular her yani kendi başlarına organize oldular. İnanın acayip bir şekilde böyle bir dayanışma var şu an. Onlardan gelen bilgiler doğrultusunda bu felaketin 99'dan çok daha büyük olduğunu söyleyebiliyorum rahatlıkla. Doğru. Yani hatta o hatayı hatayın hali görseniz, yani Hatay yok öyle bir şey olmuş. Tabii ki birazdan kalanı bina, diğer bina da yani şey, sıkıntılı. Onda da girdik yaşanmak. Bence hata yeniden yapmak gerekecek. Ee, dağlara, yamaçlara çıkmak gerekecek. Yani o şehrini bir daha Ağat Yılman'ın e, kenarında kırmak, intihar yani. Çocuklar mezar yapmak gerek. O Amik Ovası'na e, kurmamak lazım şehrini. Yamaçlara çıkmak lazım. Çünkü çok yet. ben videolar çektim. İnanamazsınız yani. Böyle sıvılaşmış senin. Yani o sallantı esnasında sıvılaşmış. Bir de bu deprem çok uzun sürmüş. Yani herkes herkesten ister. Orada yaşamadık olayı. İstanbul'da da tam o. Tarsıntının olduğu saatte uzun sürmüşler. Yani bakın, retüellerin yıkıcılığı genelde böyle hep bu şeyde şirikler üzerine tıkalar, eşit üzerine yoğunlaşıyor konuşmalar. Benim gözlemim, ben Tayvan'a gittim, atölyeye gittim, bütün tepemlerde vardım Türkiye'de, yurt dışında. Şiddetin e, büyüklüğü kadar süre de önemli. Yani e, tarsıntı, kırın, hareketlenmesi, e, fay hattının e, kırılması uzun sürerse rezonans artıyor. Binalı diken de rezonans. ...bina göre sallıyorsun, sallıyorsun, sallıyorsun... ...yemelenme kısa sürede yavaşlamazsa... E, ...şidip daha fazla oluyor. İki dakika yakın diyenler var. Yani bu neyse Marmara'nın... Yani ...Marmara ile karşılaşır dediniz ya... Marmara, 45 saniye. saniye Marmara. Bu bir buçuk dakika sürmüş yani anlaşılmıyor. Evet. Biz orada değildik ama... ...yani e, veriler onu gösteriyor... Büyük bir afet yani uzun süresi açısından yıkıcılık artmış. Bir, bir, bir de şunu da söylemek lazım herhalde 99 Ağustos'ta oldu yazdı evet, ve de, ve deniz, deniz kıyısına yakındı dolayısıyla ulaşım daha kolaydı ama mesela o, o dönemden benim aklımda kalan çok çarpıcı bir şey var bir e, Ecevit e, Gölcü'ye gidememişti e, karayolu hayır, kapalı hayır, olduğu hayır, için. Hayır, hayır. Ee, Bu doğru bilgi değil, yani ben bakın o zamanki bakanı da biliyorum, Hasan Girmici de biliyorum, yani o zamanki şartlarda da Korayşı Hükümeti olabildiğince e, ulaşmaya çalıştı, yani bunu, bunu kimseyle gidemediğini anlamadım ben. Kara, karayolu ulaşımında problem vardı, biz denizden e, teknelerle bir köprü kurmuştuk. Ataköy Marina'dan Gölcük'e bayağı bir yol. Ben de bizim hastaneden deniz ambulansı taşıdık yola oradan Cenancık'tan. Ama bakın e, o, o dönemde bakanlığı dahil, hatta Genç Afetle ilgili bakandı. Ya ellerinden geldiğince afet bölgesine gittiler ben öyle mi diyorum öyle söylüyorum. Sonra sonra gidildi. Ben ilk günden söz ediyorum. Yok yok. Yani değil, zaten Beyson'un söylediği sadece karayolundan ulaşamadı ama denizden ulaşım sağlandı. Doğru. Do evet, doğru. Doğru. Bir de sanıyorum doğru. 6 Şubat'ta işte 99'un arasındaki en büyük fark meteoroloji yani eksi 11 derece eksi 10 derecelerde geçenlerde televizyonda gördüm çok çarpıcıydı dışarıdaki su şişeleri donmuş karavanın içindeki içme suları donmuş. Yani ben... e, dolayısıyla şartlar çok daha farklı. Doğru. E, çok doğru, çok be, doğru. Ben burada bir konu açmak istiyorum. izin verirseniz. Bir oraya geçmeden bir Elba'nın sorusunu tamam, alalım. Tamam. Esasında benim sorum da e, bunda bağlantılı olacaktı. E, bazı arama kurtarmacılar bölgede çalışan ya, hatta bu yıllarında yabancı ekipler de var. Onlarla konuştuğumda şöyle bir e, bilgi aldım. E, bu Soğuk havada ve gece olması nedeniyle insanların yatakta ve daha sıcak ortamlarda, işte üzerinde yorgan varken filan yakalanmaları bu şu anda uzun süreli olarak değerlendirdiğimiz bu kurtarma çalışmalarına biraz katkısı oldu diyorlar. Siz ne dersiniz? Şimdi şöyle bakın, 92 depreminden beri ben ısrarla insanların, çünkü hayatınızda yani bir kişi kurtarmamışlar. Bol keseden atıyorlar. Çöp, kapan tutuyor. Böyle abilik bilik şeyler söylüyorlar. Bakın, ister amuza kalkın. ister çöküp kapanıp tutulun bir yerlere. Bina böyle gün diye indiği anda aşağıya yaşama şansınız çok az. Ve tek yerde herkes bir şekilde de sakınmaya çalışır. Bunun nihai halinde de pozisyonudur. Bunu baştan yaparsanız kafanızın, gözünüzün, omurganızın kırılmasını engellersiniz. O yüzden ısrarla söylüyoruz جنin pozisyonu, جنin pozisyonu diye. Şimdi Elvan Bey'in dediği şeyi de gelin konuya da, senin pozisyonu aldığınız anda, en başta bunu yaptığınız anda, altı ay kış uykusuna yatan bütün memeliler, ayı, kuz, biliyorsunuz gibi biliyorsunuz işte, bu şekilde yatarlar. yeterli, uykulu vaziyette, bazal metabolizma dediğim gibi en az enerji ihtiyacıyla yemeden, içmeden bir kış hikuzunu hibernation. memelilerde vardır bu özellik. O zaman enerji ihtiyacı az olacak, ki, su içmiyor bu hayvancıklar. O aynı mantık yani, bir ikincisi hipotermiden korunursunuz. Isı kaybı azalır. Şu pozisyonu aldır zemden. O dediğiniz gibi üzerinde yorganıyla battaniyesi, bizim çıkarttıklarımızın ikisi böyleydi. E, detaylı falan üzerine devirilmiş, yatağın yanına devirilmiş, üstündekiyle. Bunlar tabii uzun süre hayatta kalma şansını arttırıyor. Ama hiçbir neden arttırıyor. Bakın tekrar söylüyorum. Nedir buradaki olay? Alt olan adam gibi zemine. Yapılmış adam gibi binada yaşayabilmek. Altak katlı, yatan mimaride, sağlam zeminlerde. Bunları bir kenara bıraktığınız zaman işte hayatta kalma şansını bakın Kısa vadede bunları söylememiz lazım. Nasıl insanlar kurtuldular? Nasıl bir şekilde bu saatler sonra inkazdan çıkardılar? Bu bilimleri değerlerine kadar söylüyorum ben bunu. Yoksa bunları e, ya herkes kurtuldu kurtulacaklardan diye bir olay yok. Bina yıkılıp yani gördünüz mü televizyonlarda? Gün değil, onlar aşağıya? ağırlık. Karmadağın. Yani içerisinde gayri ihtiyacı yok. Takılanlar, tavıranlar, yatağın düşenler sağlam bir eşyamda olanlar bina yıkıldığında o yatay ee, elemanlar var ya, terfiler, o donatılar. Onların arasında kalan kişi ve kolonların da yardımıyla... ile hayat işkendleri, yaşam boşlukları oluşuyor. Siz bir eğer tabi üzülemez de yanında olursunuz bütün malzemelerin, hayatta kalma şansınızı artıyor... En son bir kız hayat kurtarıldı. Aleyna ölmez. Sonra ne oldu? Ölmedi kız hayat. Yani kendisi söylemiş etrafındakilere e, konuştuğunda, cinin posunu aldım demiş. Bakın kaç saat, on, on gün falan çıkıyorduk galiba, ikinci gün mü? Yani diyeceğim şey şu. İzmir Depremi'nde o bayrakları da aynı şekilde bakın. Uluslararalar, uluslararalar direk ifade ettiler. Genin pozisyonu aldık, pozisyonu Hala bazı hocalar, Türkler'e çöp kafan tutun. Ya arkadaş, çöp kafan tutun da olsa tekrar söylüyorum. Amut'a da kalksan, bina çöp diyen de sen refleks da mecburen sakınma hareketi yapıyorsun. Ve bunun sonucu, nihai sonucu genin pozisyonu. Bunu baştan yaparsan bu savunma esnasında kafan gözünüzü omurdan kırılmaz. Ölümcül yaralar almazsın Çünkü depremlerde en çok ölü bilgilerini, solit organ yaralanmaları, bizim bu büyük organ yararlanmaların omurga, kafa beyin travmaları, ardından da kral geliyor. Yani o yüzden baştan bir kere bu kurtulanların bu ülkeye özgü gerçekten doğru yorumlamak lazım, doğru paylaşmak lazım. Biz de Japonya'yı izleyen Amerika, adamın ülkesinde Japonya'da dokuz şiddet deprem oluyor, ölen insan sayısı birkaç tücüne. Yani bunu görmek lazım. Binalar yıkılmıyor. Amerika'nın evlerini biliyorsunuz genelde hep böyle göğsü çeşitliğinde bilmem böyle iki kat, üç katlı evler. Dağım tam lazım, çelik koçusu yapıyorlar. Kaya zemini yapılan, New York'a gidin, menatın e, tamamıyla Kaya'dır biri, Daha Hollandalılar var, iş köşmanlardan bir Kaya'dır zemini. Şimdi bizim memleketine bakıyoruz İstanbul'da, mesela Finansi kurmuş Ateşehir'de. Onun zemini nasıl acaba? Hiçbir merak eden oldu mu? Böyle bir değen deyen burgulu burgulu binalar, cam kaplı binalar. Yani bu İstanbul'u hakikaten çok iyi davet etmek lazım. Herkes kafasına göre iş yapmaması lazım. Çok iyi zeme hücudu lazım, çok iyi yerleşim lazım, çok iyi planlama lazım. Çok iyi bina taşesi lazım. Bilemiyorum yani nefesimiz gücümüz bunların da tabi geçmiyor. Ben hemen bir şey sormak istiyorum Feridun Bey. E, tabii şimdi yaralılar var. Özellikle de onların acil e, sağlık hizmetlerine kavuşması gerekiyor. O anlamda bölgedeki gözlemleriniz ve yapılması gerekenlere ilişkin söylemek istedikleriniz var mı? Valla çok hızlı bir şekilde oraya intikal ettik. Görevi devlettik şu anda sürekli veri alkışı var hala hazırda. E, Çıkazanan insanlara çünkü mesela bizim gittiğimiz Hatay'daki hastane şehir hastanesi. Böyle dışarıdan bakıyorsun fırfır kırk canlı mamlıv olan ama bina kullanılamaz halde. Doğru. Alkazar gitmiş bina. Yani e, çok büyük bir şey mücadele var. E, biz yani yapmadığımız şey kalmadı orada inanın bana fasüetomiler neler neler cerrahi müdahaleler. Ama işte dediğim gibi yani iş olduktan sonra merhem yaraya merhem. Ama biz en azından yaraya tuz biber dökmeden yani merhem olmaya çalıştık. Yani bir takım şeyleri böyle bağrımıza bastık. İnşallah önümüzdeki süreçte yani düzgün düzgün işler yapılır yoksa çok büyük tepkin var benim de var ya konuşacağım çok şey var da evet. yani şimdilik yaraya yani tutuklar olmasın diye merhem aşamasını diyeceğim yani yüzü yüzü şeyler, kolum yüzü şeyler akıttan çok evet. bir sıkıntı var yılların, yılların 50 yılın 60 yılın birikimleri saçma var. varken çok ]ten. doğru peki çok... Feridun Bey izninizle ben bir konuyu açmak istiyorum şimdi genelde biz hep Gelen depreme göre hazırlanıyoruz. Bir de benim işte herkes gibi ben de çaresiz bir şekilde televizyonlarda tan sadece tanık oluyoruz. Şöyle tespitim var. Şu anda afet bölgesinde elektrik problemi var, su problemi var. E barınma var. Ba barınma var, iletişim problemi var. Şimdi babam apartmana girdi geceydi elinde bir tane mandallı e el feneri vardı ve pilli değildi dinamoluydu. Sen herkes hatırlar işte eski bisikletlerde hemen yan tarafta bir dinamo vardır. Ee, lambasını, farını o yakar. Şimdi bizim tasarımcılara ihtiyacımız var. Bakın afet bölgesinde şu anda en kolay bulunan şey insan gücü ve ateş. Şimdi e, bir dinamo tasarlanıp elektrik üretilebilir. Yani bu... ...şey içinde güç olarak insan gücü kullanılabilir. Yani bunu biz mesela tekneyi de karaya çekerken... ...ben hatırlıyorum 30-40 kişi koca bir tekneyi çekerdik. Yani insan gücü çok önemli bir kaynak... ...ve kullanılabilir vaziyette. Ve tabii en kolay ulaşılır şeylerden bir tanesi de ateş. Şimdi ben o anlattığım o donmuş suları görünce... ...aklıma şu geldi. Yani ateş var... E, ...suyu kaynatabilirsin... ...şişelerdeki suyu ısıtıp... diyelim ...en azından gece yataklarda... ...bir ısınma sağlanabilir. E, şey... E, ...bu e, endüstriyel tasarımcıların... ...bence devreye girmesi gerekiyor. İnsan gücüyle çalışan... E, ...aletler tasarlanmak... ...ki bunlar var dinamalar... ...bunlarla aküler şarj edilebilir. Aküler şarj olunca da zaten bu... ...iletişim meselesi hallolabilir. Ayrıca mesela... Deprem çantasında mutlaka telsiz olmalı. Çünkü telsiz bütün altyapılardan bağımsız olarak iletişim kurula, kuru, kurabildiğimiz bir alet. En azından biz denizde, okyanusun ortasında adam telsizle istasyondan istasyonu telsizin şöyle bir avantajı var. Diyelim ki 5 kilometre sonra, sonraki bir istasyondan daha sonraki istasyona ulaşarak en azından iletişimsiz kalınmayabilir. Yani özetle söylemek istediğim bu şeyin madem deprem coğrafyasında yaşıyoruz, buna göre deprem sonrasına dair teknolojiler üretmemiz gerekiyor. Yani dışa, dışa bağımlı olmadan oradaki yaşam konforunu sürdürebilir, en azından belli bir standartta sürdürebileceğimiz aletlerin tasarlanması gerekiyor. Ben olsam mesela endüstriyel tasarımda uğraşıyor olsam bunu bayağı bir proje konusu haline getiririm. İnsan gücü ateşle ne tür aletler yapabiliriz ki deprem sonrasında öncesinde değil sonrasında e, oradaki insanların belli bir standartta hizmet almalarını sağlamak. Bu çok ciddi bir konu bence bilmiyorum. Sizler biliyorsunuz e, bu tür alanları ne dersiniz? Şimdi bu konularda tabii çalıştığında baksa zorluk yok. Yani e, oradaki enerji ihtiyacı, ısı ihtiyacı için e, bu tür böyle çözümler getirilebilir. Ama şu işte tabelinde e, hızlı bir şekilde e, bakın benim önerim şu üç tarafı denizlerle çevrili bir ülkede İskenderun limanı, Trabzon limanı, işte, Trabzon limanından, Samsun'a, Giresun limanlarından Bütün bu kaf, Kuzey Doğu Anadolu fay hattının şeylerine Erzurum'una işte, Karlovasına Ovasına, Konteyner ulaştırma şansınız var. Çünkü deniz en sağlıklı ulaşım yerlerinden bir tanesi. Evet. Zekke konteyner 2-3 tonluk mağazanelerin taşınması sırasında. Çünkü bakın konteynerı birbirine da 20 tane konteynera, bir tane duş tuvaletli konteyner eklediğinizde bunların başında şöyle bir 300-400 karlarda jeneratör koyduğunuzda bütün bunlar çözülüyor. Yani oradaki imkanlar böyle işte er dinamo dinamalar veya işte sıcak suyla e, anında haldeyebilecek boyutu değil. Daha çok şeye ihtiyaç var. Çok daha fazla ihtiyaç var. Ama bunlar da olabilir. Ama yani da, zaten gibi, inovasyonu açık. Zaten tasarım dediğim şey yani daha büyük e, şeyde kavi, e, yeteneği olan aletleri tasarlamaktan söz ediyorum yoksa yani basit bir şey ateş yakmaktan. Kapımal lazım. Mesela bir tane funnel diye bir, e, radar geliştirilmiş. bizim biz zamanlar Urantup Radar'ın daha geçmiş hali yeni bir NASA sözmüş acayip insanları yeni e, kalp atışlarıyla daha iyi vücut ısısıyla ısırları, daha iyi tespit etmekte işe yarıyor. Yani hasta hipotermik bile olsa kalp atışından, eğer ki işte birazcık ısı varsa ısıtından enkaz altında yeni sabitleme şansımız var. Gene dronlar çok önemli. Havadan anında enkazda kaç kişi var bulma şansı var. Yani teknoloji açık olmak lazım. Bu konuda hat kızınız. İnovasyon açık olmak lazım. Çünkü afetler özellikle bizim bu ülkemizin hakikaten bir gerçeği deprem ülkesi yaşadığımız yer. Üzerinde tespit dönüş, MTA başta olmak üzere, işte Boğaziçi başta olmak üzere falan yerinde. Bir de tespit edilmiş Bir başka küçük paylar var. Yani evlerimizin ne, nerede olduğunu bilmemiz lazım. Bu çok önemli. Biz birazcık böyle yer bilimi ihmal etmişiz. Okullara mesela jeoloji, astronomi, bu müsret koymak lazım. Yani inanamazsınız yani. Ne, ne, ne saflılıklar var gençlerin kafasında yerle ilgili, yer hareketlerle ilgili inanamazsınız yani. Bir, müspet birine sokmamız lazım. Jeolojiyi, astronomiyi, diğer jeofiziği. Bu önemli. Siz, Afiyet <gülüyor> tabii bu, bu bölgelerin e, bu hani, jeolojik yapının üzerine inşa edilecek inşaatlarda da doğru yapamadığımız için sorun oradan da e, ciddi olarak kaynaklanıyor diye düşünüyorum ben. Yani sadece yer bilimleri değil, inşaat mühendisliği, deprem mühendisliği konusunda da e, <gülüyor> işte, <gülüyor> <gülüyor> Sağlam evet, evet. binaların yapılması tabii. Evet. E, bu arada bir şey söyleyeceğim evet. ben. E, şimdi e, afetten sonra bu boyutta bir afetten sonra tabii acil tıp hizmetlerinin çok büyük e, önemi var. E, sadece enkazdan çıkanların e, şey yapılması değil, e, hani yaraların sarılması hatta da tedavi edilmesi değil, onun ötesine e, şu anda e, sayıları yüz binleri bulan insanlar çok zor şartlarda ve de e, hani her türlü e, bir tehdide açık olarak yaşıyorlar. Bu konuda e, yapılması gerekenler nedir? E, sizin görüşlerinizi Şimdi, almak isterim. Afet, afet ülkesinde, deprem ülkesinde dediğim gibi bu konteyner kentlerin intikali ne kadar çabuk olursa çok iyi isabet buyurunuzu güvenlikle başta olmak üzere çünkü çatı damazında güvenlik olmaz. E, i̇nsanların böyle hakikaten can mal güvenliği Satıza e, güvence olmadı ama konteyner bir sefeten daha kompakt bir yapı. Kapası var, bacası var, fecizesi var. Tepesinde bir tane günüsü koyarsın. Bir tane şu şeyi koyarsın. Yani çok daha mantıklı. Dibine bağlamak kolay. İki tane bir şey çıkarsın dibine. Hepsine acıtırsın. E, Gidelimle verirsin. Aynı şekilde bir çukur. O yüzden e, dediğiniz konu ilgili konteyner bazlı özellikle üç tarafı denizlerle çevirip ülkede demin anlattığım işte Karadeniz'e saygırdım. Yarım kaldı. Dünyada İskenderon Limanı mesela İskenderon Limanı'nda böyle bir e, Ror gemisi benzeri bir, bir konteyner gemisi de binlerce konteyner taşıma şansızlar. Deprem oluyor, sallanıyor, yer yer oluyor ama dilediğinize değil. Üzerinden her şey götürürsünüz, o ağır kitleleri. Başka şansımız yok. Yani o yüzden bu e, malzemenin intikalinde ikinci gün, üçüncü gün en azından hızlı bir şekilde yani insanlar iki gün, üç gün zaten enkazın başına ayrılmıyor. Canı orada, malı orada, cenazeleri orada. Ama sonraki günlerde bu haftaları buldu anda. E, çok ciddi sıkıntı. Özellikle kış şartlarında e, özellikle gece olan depremlerde bir an evvel konteyneri pat pat pat varcığım, bilinen bir şeyleri koyduğunuz zaman da büyük ölçüde en azından çıkanların büyük bir ihtiyacını karşılamış olursunuz. Barınma yemek yeme, aydınlanma, ısınma bunların bak çok kolay, çok mantıklı böyle yağlı radütürlerle içerisinde dediğim gibi bir şey taktığında da elektriği verdilerden de 200-300 kavraya jeneratör e, ciddi sayıda binlerce insan aynı anda e, aydınlığa ve ısınmaya kavuşturma şartım var. Ama Benim de... e, birazdan bir zumbağalantım Bizim bağlantın daha var. E, Biz, e, muzaffer'in de, bir sorusu var. Mu, muzaffer'in bir sorusu var. Onu alalım. Ondan sonra tamam. e, e, sizden soru, ayrılalım. Tamam. Yani soru değil de daha doğrusu katkı. Tamam. Nükleer santrallarda jeneratör var. Bu elle çalışan. Oralara e, sığınaklar da yapılıyor. Onu ben bir hatırlatmak isterim. Belki biraz hiç kaldım ama bu e, bir de bu konteyner işine zannediyorum mesela İzmir Belediyesi yerinde Hatay'da imalat yapıp orada konteynerı temin ediliyor. Öyle de bir durum var onu da bir anımsatmak istedim. Evet çok teşekkürler. Feridun Bey herhalde evet, siz bir basit, toplantıya gireceksiniz. Kolaylıklar diliyoruz efendim. Sağolun çok teşekkürler. İyi yayınlar. Sağolunuz çok teşekkürler. Evet. Peki, e, telefon attığımız Doktor Feridun Çelikmen vardı. Yeditepe Üniversitesi Hastanesi Acil Tıp Uzmanı, Profesyonel Dağcı ve Arama Kurtarmacı. Şimdi bir müzik parçası dinliyoruz. Heysun'un programındayız. Açık Deniz. <gülüyor> Yok, deniz. Ben, Yok ben ben, ben altın, altın saat ben <gülüyor> Anlaşalım. Şöyle şunu konuşmak istiyorum Gürhan. Deprem sonrasında hazırlanmak başlığı altında. Mesela işte bir takım aletlerin tasarlanmasından söz ettim. Şu anda şikayetleri duyuyor. Sular çamurlu, içilemiyor, kullanılamıyor gibi. Halbuki yine insan gücüyle bir filtreleme sistemi yapılıp e, olan suları filtreleyerek kullanılır hale getirebiliriz. Mesela şu anda açık radyoda çeşme suyu filtre elden çeşme suyunu e, içiyoruz. O teknoloji nereden geliyor? Uzay araçlarından geliyor. Çünkü astronotların bu e, kendi idrarlarını filtreleyerek içtikleri teknoloji artık sivil hayata gelince şu anda Açık Radyo'nun bir tane çeşmesinden şehir şebeke suyu, içme suyu olarak kullanılabiliyor. Yani şu anda e, bizim dışarıdan gelecek bir içme suyuna ihtiyacımız yok ama bu mesela afet bölgesinde bir tür e, Dinamo ile çalışan ...bir pompa pompaya bağlı... ...bir filt sistemiyle var olan su... ...bu ırmak suyu olabilir... ...dere suyu olabilir... E, ...kar suyu olabilir, deniz suyu olabilir... ...ama su tedarikini... ...çözmüş olursun çünkü... konteynerları getirdik oraya koyduk... e su yok... ...tuvaletleri koyduk su yok... ...ne olacak Ürhan? Evet yani aslında tabii ki bunlar... E, ...sen e, deprem sonrasını... ...konuşalım derken... ...depremlerden önce... ...mutlaka temin edilmesi ve bölgelerde... ...bulundurulması gereken... evet ...deprem e, sonrasına hazırlık Hazırlık e, anlamında yani şu anda, söylüyorsun. Evet, enkaz altında maalesef bir sürü insanımız var... ...ama daha milyonlarca da dışarıda... ...ve çaresiz bir şekilde orada bekliyorlar. Onların yaşamını da gözeterek... ...bir takım tasarımlar yapılmalı... ...bir takım önceden önlemler alınmalı... ...ve yani bunu... ...hatta yani... Bu deprem meselesi afette yaşama meselesini okullarda bayağı eğitim olarak da vermek gerekiyor. Yani e, kaç masanın kenarındadır işte cenin pozisyonu almaktan ibaret değil. Yani o, o ortama insanları hazırlamak gerekiyor. Bence bu çok önemli. Deprem sonrası afet alanında yaşayan insanların her türlü ihtiyacının e, gözetilmesi gerekiyor. Evet mesela biraz önce konuştuğumuz bu ısıtmaya ilişkin elektriğe ilişkin şu anda bölgelerde uygulanmakta olan solar aydınlatma son derece yeni bir teknoloji ve gerekli bir teknoloji gerçi senin de orada bir notun oldu. Yok yeni değil Yani güneş enerjisi teknelerde. Çok eskiden beri kullanılan bir şey yani güneş enerjisi yeni bir buluş değil, çok eski, gelişmiş halleri var. Evet. Ama ama mesela teknelerde rüzgar şeyi de var, enerjisi de var. Artı mesela şey çok enteresan, neden insan gücünden çalışan aletleri öneriyorum. Teknenin arkasından bir telin ucuna takılmış bir pervane ile elektrik üretebiliyorsun. ...sonra o elektriği de teknede işte... E, ...tuvaletinden... ...işte aydınlatmanın, seyir fenerlerine kadar... ...her yerde kullanabiliyorsun. Yani ne önemli? Elektrik önemli. Bunu insan gücüyle yaratabiliriz. Böyle bir alet yapılabilir. Var çünkü eski, o da yeni bir şey değil. Dinamo bekleyen en eski... ...şeylerinden biri ama mantığı doğru. Su... ...filtre sistemi kurabiliriz. Dolayısıyla... ...bu deprem sonrası oradaki yaşayan... ...insanlar için çok önemli elektrik üretebiliyoruz. Yani e, şey tuvalet ise mesela ben onu da anlamıyorum. Şimdi tuvalet yapılabilir bir şekilde yapılmış bildiğim kadarıyla. Yani e, şey hazır e, tuvalet beklemektense orada insanlar bu ihtiyaçlarını karşılayacak tuvaletleri Bazı yapmışlar. bölgelerde yapıldı bu. Şimdi evet. o zaman ne yapmak lazım? Yani oradaki enkazıdan yaptığın tuvaleti aynı zamanda hijyene de e, şey yapmak lazım. O da kireç veya da beton tozuyla orayı en azından daha profesyonel tuvaletler gelinceye kadar da e, zaman kazanmak için. Evet, Elvan. Evet, şimdi e, bu konuştuklarımız hep biraz bireysel e, şeyler hazırlık e, ya da tedbirler diyeyim. E, o, ama esas bizim şu anda sıkıntısını çektiğimiz bir e, organizasyon e, bu konuda sorumlu olan kurumun hazırlıksız yakalanması orada bu olay çok daha büyük esasında bu kurum afad'e kast ediyoruz, evet, evet afad ve kızılay evet. e, beraberinde e, ve de diğer kurumları kim e, ilgili olan diğer kurumları yani orada bir e, hazırlık başarılı bir hazırlık dönemi yaşanmış olsaydı esasında bugün bu konuştuğumuz e, sorunların çok azında e, yaşıyor olacaktık. Yani elektrik sorunu kesil elektrik kesileceğini böyle bir afette herkes biliyor. Bunun için niye hazır, e, gerekli hazırlıklar yapılamıyor ve sahaya anında işte e, bir şekilde e, önemli miktarda e, e, ihtiyacı giderecek yeterli ekipman sevk edilemiyor. Tuvalet olayı, bir başka Hı. olay. Ee, yani Kızılay'ın şeyini görüyoruz biz mesela. Ee, i̇lanlarını gördüm ben. Ee, bir takım e, bu prefabrik fabrikasında, Kahramanmaraş'ta Kızılay tuvalet de üretiyor. Prefabrik tuvaletler de üretiyor. Peki bunları niye üretip de mesela bir stok yapılmamış böyle bir durumda en azından sahaya aktarılması sağlanmamış? Yani e, siz 2019'da sanıyorum Kahramanmaraş'ta bir e, tatbikat yapıyorsunuz ve biliyorsunuz ki Kahramanmaraş'ta e, merkez üstü pazarcık olacak, e, olan bir deprem e, meydana gelecek ve ciddi bir yıkımın olacağını da o senaryoda koymuşsunuz. Peki bu, bunun karşılığında Kahramanmaraş'ta Kızılay'ın fabrikası var. Konteyner fabrikası var Kızılay'ın. Ve bu fabrika e, esasında tuvalet de üretiyor. Bunu e, şey, ticari olarak başka şey, yerlerde satmış Niye bunun bir hani en azından bir afet anında kullanılacak bir stok yok? Yani bunlar çok bence önemli nokta. Bunların şey yapılması lazım. Evet. Öncelikle ele alınması lazım. Bireysel hazırlık tabii ki önemli. Bireysel hazırlığı kesinlikle göz ardı etmemek gerekiyor. Ama yani işte, rüzgar enerjisine elektrik üretmek falan bu herkesin şey yapabileceği altyapısını kurabileceği bir şey e, olabilir mi? Şüphem var o konuda. Vallahi yani, elle çalışan hani, el feneri var. Dağcılar kullanıyorlar Onu, de, bak, onu biliyorum evet, evet bende de var o. Ben de evet. ben de el feneri en azından. Dolayısıyla yani, dolayısıyla yani dışa bağımlı olmayan el fenerlerimiz var. Bu geliştirilebilir. Benim ben bir yoldan söz ediyorum aslında. Evet. evet. bir yaklaşım o. <gülüyor> evet yani evet, biz şey, özellikle bir şeye çok e, Hani vurguladığınız e, bir konu var ona ben de çok katılıyorum. E, yani afet anında en basit teknolojiye de ihtiyacımız var. E, i̇leri teknolojilerden bahsediliyor şu bu filan işte herkes e, cep telefonları üzerinden sinyal gönderip işte ben buradayım mesajları filan gibi böyle e, hani teknolojinin geldiği en son noktadan yararlanma bir e, konusunda bir çaba var ama e, onun işleyemeyebileceğini de gördük, işlemediğini de gördük. O yüzden en basit teknolojiye dönmek e, bazı alanlarda çok e, yararlı olur. E, söylediğiniz gibi mesela basit telsiz haberleşmesini sağlamak, e, hmm. en azından her mahallede bir iki tane olmasını sağlamak. Evet. E, yani buna benzer şeyler mümkün. Ama bu işte oturup planlı programda ve de düşünerek ve de e, o afet bölgesinde yaşayan ya da afet olacağını düşündüğünüz bölgede yaşayan insanların da katılımını sağlayarak yapılacak bir çalışmayla... ile ortaya. Evet, şimdi, şimdi benzer yani o katılımdan söz ettiğiniz, şimdi onun psikolojik tarafından söz etmek istiyorum. Yani biz de dahil herkes o yardıma koşan herkes bir şeyler yapıyor olmanın rahatlatmasının peşindeydi aslında bir taraftan da. Yani o e, söz, afet bölgesinde insanların çalışarak bir artı bir şey üretmeleri. Oradaki psikolojiye de iyi geleceğini düşünüyorum ben. Çalışıyor olacaklar çünkü. Bir, bir şey, işe yarıyor olacaklar. Bu çok önemli geliyor bana. E tabii yani afet yönetiminin en önemli unsurlarından bir tanesi budur. Afete maruz kalanların da bir an önce günlük hayatın içerisinde ve oradaki aktivitelerin içerisinde yer almalarını sağlamak. <gülüyor> Ama bunu tepeden imle yapmamak lazım. Orada da mutlaka onların da işte mesela yani onların da düşünceleri almak lazım. Bununla ilgili ben dün bir haber okudum. çevre ee, Şehircilik ve e, iklim Değişikliği Bakanı diyor ki işte şehri kurulacağı alanlar belli oldu. İnşaatların başlayacağı alanlar belli oldu. Ya pardon e, böyle bir kararı siz evleri yıkılan insanlarla danışmadan ve şey yapmadan onların da görüşlerini almadan e, o, nasıl alabiliyorsunuz? O geçmişe baktık. E, baktığımız zaman görüyoruz biz. İşte Bingöl'de mesela deprem evleri yapılmış. Şu anda kaç yıl oldu üzerinden? 25 yıl geçti galiba. Yok. Kimse oturmuyor orada. Evet. Çünkü insanların ihtiyaçlarını karşılayamayan evler. Onlar yattı e, ne bileyim işte köy yerinde beş katlı apartmanlar yapmak falan gibi böyle bir takım e, garip uygulamaları biz geçmişte gördük. Şimdi aynı şey yapılacaksa şimdi e, şeyi de e, 99 İzmir e, e, Kocaeli depreminden sonraki bir tıpkı e, yapılan binaları da insanlar oturmadı. Ya da çok geç oturdular. Yani bunlarla bir e, şey tek başına tepeden inme bir karar mekanizması ile olacak, yürüyecek işler değil. Mutlaka bu e, noktada orada oturan o depremden etkilenen insanların da devreye gireceği e, bir süreç yaşanmalı. Ondan sonra bu kararlar ve Kısa, orta ve uzun vadeli yaklaşımlar. Bu depremde iki şey de enteresan geldi bana. Bir tanesi Gürhan iki tane savaş gemisinin hastane haline getirilmesi. 99'da böyle bir şey yoktu. Diğeri de... 99'da Amerikalılar bir gerişim. gemi gönderdiler Ger ama sokulmadı. Evet, evet. Ee, bir de İstanbul Büyükşehir Belediyesi iki tane e, feribotu e, yine hastane haline getirip bölgeye yollamışlar. Doksa, mesela Ervan e, 99'da ben şeyi önermiştim. 2-3 e, tane araba vapuruna can kurtaran ve sağlık e, a, e, şey, araçlarını yükleyip Gölce'ye gitmesini önermiştim. Çok da kolay bir şeydi. Ama o yönetim meselesi felsefesi buna uymadığı için yani ezberlerini bozamıyorlar bir türlü. Asıl problemlerden bir tanesi o. Belki de e, elvan seni söylemek istediğin odur sanıyorum. Yani yöneticilerin de kafasını da değiştirmeleri lazım ya da bizim kafası çalışan yöneticileri getirmemiz lazım. Ya kesinlikle yönet bu işi afet yönetimini yapanların e bakış açılarının değişmesi lazım, düşünme şekillerinin değişmesi lazım. En basitinden şu merkeziyetlikten biraz uzaklaşalım ya. Yok, yok olmuyor yani. Yerelde belli bir kapasite yaratmadan sadece her şeyi Ankara üzerinden konuşmak, şey, kontrol etmek ve uygulamak mümkün değil işte. Gördük bunu. Evet. Bu arada Gökhan'a burada aramıza katıldı. Hoş geldiniz Gökhan Bey. Merhabalar. Merhabalar, hoş bulduk. Gökhan, hemen afet bölgesindeki hava durumunu konuşacağız ama ben önce hemen şeye girmek istiyorum. Şubat'ta yağış alamadık, almayı bekliyorduk. Bu afete eklenecek bir kuraklık var mı önümüzde? <gülüyor> Beysum var. Yani şöyle söyleyeyim, en azından Şubat'ı bitiriyoruz, Mart'a gireceğiz ve yol hostalara beraber sıcaklıklar yükselecek. Dolosu yağış getirecek mi dersen güneye biraz getirecek gibi gözüküyor şu anda. Afet bölgesinde sıcaklıklar yükseliyor. Bu gece yalnızca Malatya en Elazığ'da ve Osmaniye civarında gece sıcaklıkları ekşi değerlerde. Ama yarından itibaren sıcaklıklar gece sıcaklıkları da yükselecek. Salı, çarşamba bölgede yağış var. Ama bölgenin yalnız batı kesimlerinde yine biraz önce söylediğim gibi Malatya'dan başlayarak Özellikle Osmaniye-Hatay arasındaki yağışlar Hatay ve çevresinde daha kuvvetli olmak üzere çarşamba gününe devam edecek. Deprem bölgesindeki diğer illerimizde yağış beklemiyoruz. Zaman zaman bulutulan muhasebe özellikle o bölgede öyle uzun süreli bölgeyi etkileyecek yağış görülmeyecek. Bu, bu sistem hafta boyu devam edecek. Yani önümüzdeki hafta içinde yer yer sıcaklıkların yükseleceği ve yağışların ve kısa süreler devam edeceği bir haftaya gireceğiz. Batıda ise yalnızca yağış var ama bu gece Doğu'da özellikle Ertuğrul Karışman Ahkari boyunca kar yağışları devam edecek. Orada da yarın da itibaren sıcaklıklar yükselecek. Bu Yap, deprem evet. bölgesinde eksi dereceler devam edecek mi Gökhan? Hayır. Bu gece eksi değerler var. Malatya'da Elazığ'da kısmen Osmaniye civarında ve Gaziantep'te gece şartları eksi bir eksi ikiler civarında olacak ama yarınma itibaren gecesi şartlarda yükselecek miyiz? Evet anladım. Tamam. Peki başka ekleyeceğim bir şey var mı? Mesut bir şey yok işte. Bu hafta Poyraz ile beraber kurak bir dönem hemen hemen büyük çoğununa devam edecek diyebilirim. O bakımdan barajlardaki risk Özellikle İstanbul'da büyük metropolde devam ediyor. Tahmin Bar ediyorum ki... Barajadaki Beykan. su seviyesiyle ilgili bilgi verebiliyor musun? Vallahi geçen hafta yağlılarla beraber 19.30'lara civarında seyrediyor şu anda ama... As aslına bakarsam İstanbul'u kurtarmak için bir an önce melelin bitirilmesi gerekir diye düşünüyorum. O, o da çok işte şahibeli bir şey yani o çok da evet. bir bilgi gelmiyor bizde ulaşabiliyoruz yani, evet, onarılabilecek mi ek bir şey mi yapılacak hiç belli değil ama hiç gerçekten Melen'e çok ihtiyacımız var Belki Gökhan evet. peki çok teşekkürler Gökhan Bey ben teşekkür ederim sağolunuz Elvan Başka Sert konuşman olur. arasında Kızılay'dan bahsettin ee, bizim e, 25 Eylül 2019 tarihinde Kızılay'ın bir holdinge dönüştürülmesi ve altında 7 tane e, anonim şirket oluşturulmasına ilişkin e, programımızı dinleyicilerimize e, tavsiye edebiliriz. Podcast'te var. Ayrıca e, 19 Eylül 2009'da e, Kızılay'ın tüzü yayınlandı. Bir e, bazı değişiklikler yapılarak. 2009'dan bahsediyorum bir tek maddesini okuyacağım çünkü biz önümüzdeki programlarımız altın saatler programlarında Kızılay konusuna mutlaka gireceğiz. Madde 16 diyor ki Türkiye Kızılay Derneği'nin iki çeşit üyeliği vardır asıl üyelik ve onursal üyelik. Asıl üyelik üyelik adaylığı sona erdirilerek asıl üyeliğe geçişine şube yönetim kurulunca karar verilenler ile genel merkez yönetim kurulunca Doğrudan üyeliğe kabul edilenler yani bunlar bireyler oluyor onursal üye dikkat çekerim karşılıksız olarak Kızılay'a hizmet eden maddi ve manevi yarar sağlayan gerçek ve güzel e, e, tüzel kişilere verilen üyeliktir. Diyanet Yüksek e, Öğretim Kurulu Başkanı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Türkiye Barolar Başkanı Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı. Türk İş Konfederasyonu Genel Başkanı hakiş ve Disk Genel Başkanı diğerlerini okumuyorum Disk diye altını çizmek istiyorum şu anda Türkiye Afet müdahale planında e, ne odalar var çok gerekli olan ve buna barolar da dahil e, mühendislik odaları var ne e, sendikalar var e, bunu da özellikle bir not olarak eklemek istedim Evet Elban. Senin bir, bir de bir de şöyle bir şey var tabii Türkiye Afet Müdahale Planında Kızılay'ın görevi gıda evet. gıda güvencesini sağlamak, gıda sağlamak. işte o hizmet grubunun sorumluluğu Kızılay'da. Onun ötesinde Kızılay diğer şeylerde uygulama Paylaşı, evet e, geçen gündüm. gün çünkü birisi sordu ya Kızılay nasıl e, satış yapar afata Evet anonim şirketleri kanalıyla e, apatın afetlerde ihtiyacı olan malzemeleri e, Kızılay e, satıyor. Yani üretiyor ve satıyor. Sanıyorum 3-4 evet. <gülüyor> dakikamız var ben eğer uygun görürseniz biraz da işin eğitim kısmına girmek istiyorum. Belki Eylvan'a e da sorayım onu yani. Çok uzun vadeli e, politikalar geliştirmemiz gerekiyor. Yani hatta 50 yıllık gibi filan. Elvan er, bu depremde yaşamak diyelim tırnak içinde, bunun e, okullarda nasıl bir şeye dönüştürülebilir bir şey söyleyebilir misin? Valla açıkçası şeyden başlamak gerekiyor diye düşünüyorum ben. E, bir risk algısının yaratılması gerekiyor insanlarda. Yani e, bu risk algısı bizde e, günlük hayatımızda da yok. Böyle doğal tehlikelere karşı da oluşmuş değil. E, öncelikle öğrencilere birazcık onu vermek lazım. Bu çok basit şekilde de verilebilir. Yani e, neyin risk olabileceği ve bu şey hangi tehlikenin e, risk yaratabileceği konusunda bir bilgi vermek lazım. Bir iki saat içerisinde öğrencilere bunu anlatmak mümkün diye düşünüyorum. Ondan sonra. E, bunu anlattıktan sonra şu, e, en temel noktaya geliyoruz. E, i̇nsanların bu riskleri nasıl azaltacağı konusunda e, bilgilendirmeleri gerekiyor. E, ve ondan sonra da hazırlık konusu gerekiyor. Yani e, şöyle, e, oturup da baştan hemen işte çok kafam tutun yattı, e, ne bileyim e, evinde işte adam başı 4 litre su tut falan. E, bunlar, e, bunlar şey vermiyor. Evet, Öğrenciye evet. bir an anlam getirmiyor. Onu ancak öğrencinin neyle karşılaşabileceği konusunda kafasında bir fikir oluştuktan sonra ha diyecek yani öğrenci evet bak bu gerekiyor. Şimdi mesela bu deprem belki bu noktada bir şey bir kullanabilecek bir olgu. Evet. Çünkü tuvalet mesela çok ciddi bir problem olduğunu artık herkes öğrendik. Evet. Ben mesela el becerilerinin de çok geliştirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü sonunda enkazın içinde de olsan dışında da olsan ...işte altyapı gittiği zaman mutlaka alet kullanmayı bilmek gerekiyor... ...ellerini kullanmayı bilmek gerekiyor... E ...şimdi bu bilgisayar jenerasyonu sanıyorum alet kullanmak konusunda... ...deneyimleri yok ya da önlerine konmuyor... ...ben olsam mutlaka hani bunu bir tırnak içinde izilik gibi anlatalım... ...yani alet kullanarak bir şeyler yapabilmek bence afet dönemlerinde çok önemli... Bana izcilik esasında tabii bu olayla birebir e, ele alınması gereken bir konu. Ben de katılıyorum. Yani insanların izcilik eğitimi alması, e, bunu herkese, bütün okul çağındaki çocuklara yayabilmemiz, ondan sonra hatta e, yani daha ileri yaşlarda da bu konuda çalışmaların devam etmesi. Çünkü gerçekten e, sonuçta orada öğrendiğin bilgiler e, hayat kurtarıcı bilgiler. Evet. Hay hayatta kalmanı sağlayıcı bilgiler. O yüzden yani bunu yapabiliyorsak çok güzel tabii. Evet, belki buna bile ilk yardım eğitimini eklemek lazım. Mutlaka, mutlaka. Yani yangın söndürme ve ilk yardım eğitimleri, evet. bunlar çok basit şeyler e, ve ama çok günlük hayatta da kullanabileceğimiz evet. şeyler. Sen afeti beklemene gerek yok. Evet, o evet. yüzden bu eğitimlerin herkesine e, ulaşması lazım. E, bu İlk yardım eğitimi konusunda bir sıkıntı var yalnız. İşte bir şey o, sınav var, o sınavı geçip de ondan sonra şey yapıyorsunuz, e, e, ilk yardım e, eğitim belgesi alıyorsunuz. Hı -hı. E, bunu bir, bir, alt bir kademesini yapmakta fayda var. Yani sokaktaki insanın öyle belge belge falan almadan e, çok temel bir takım bilgileri alabileceği, neyi yapıp neyi yapmaması gerektiğini Hı -hı. öğreneceği düşünüyoruz. Evet. E, Basit ilk yardım eğitimi. Sekiz saat içerisinde belki verilebilir bu. Biz afet Gönülleri'ne bu eğitimi veriyorduk. Bence çok e, hayati bir eğitim o. Peki Elvan sanıyorum zamanımız bitti. Ee, ben Gürhan'a çok teşekkür ederim. Beni altın saatleri kabul <gülüyor> ettiği için. <gülüyor> Biz sana çok teşekkür ederiz. Evet, açık, deniz evet, açık Deniz'e bizi çağırdığın ve ortak bir Programı gerçekleştirdiğimiz için. Evet arkadaşlar. Açık sizlere Deniz, de çok ederim. Bu hafta da böyleydi. E, haftaya Gürhan'la görüşeceksiniz herhalde. Çünkü bu çok büyük bir problem bu Afet. Yani ben haftaya sadece Deniz'le ilgili bir program yapmak ister miyim? Ruhsal olarak buna hazır mıyım? Emin değilim. Peki. Çok teşekkür ettim. Hoşçakalın. Evet. Hepimize evet. kolay gelsin. Hoşçakalın arkadaşlar. Hoşçakalın. Hoşça kalın.